Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin ve ila cem'i el enbiya'yı ve el ve ila cem'i el evliya'yı ve elhamdülillahirrabbilalemin hep beraber aşık aşık maşuki anlamaya çalışıyorduk neden Allah'ı sevmemiz gerektiğini neden Allah'a aşık olmamız gerektiğini neden bir tek maşukumuzun Allah olması gerektiğini anlamaya çalışıyorduk. Bu aynı zamanda hayatın, yaratılışın da gayesidir. Eğer biz bunu anlamazsak, neden Allah'ı sevmemiz gerekir? Neden Allah'a iman etmemiz gerekir? Yani bunu anlamazsak, hayatı anlamamız, kendimizi anlamamız, Allah'ı anlamamız mümkün olmaz. Kendimizi, hayatı, Rabbimizi anlayabilmek için Rabbimizi neden sevmemiz gerektiğini, neden iman etmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım. Onun için Rabbimizi neden sevmemiz gerekir, onu anlamaya çalışıyoruz. Allah'ı sevebilmek için Allah'ı tanımak gerekir. El Esmaül husnasından isimlerinden tanımak gerekir. Allah'ı tanıdıkça severiz. Kul Allah'ı ne kadar tanırsa o kadar sevebilir. O kadar ona iman eder, ona teslim olur. Ona karşı edepli olur. Ona karşı hayret sahibi olur. Tanıdığı kadarıyla. Yaratılışın gayesi Allah'a iman etmektir. Allah ait kelimede öyle buyururdu. "Ben cinleri ve insanları sadece ibadet etmeleri için Ben cinleri ve insanları sadece yalnız bana abdolsunlar diye yarattım. Yani insan üzerindeki muradım bana abdol olmalarıdır. Bu durumda avdolmayı olmayı anlamak lazım ki yaratılışın gayesini de anlamış olalım. Abdol olmak demek sevmek demekti, gönlünü kaptırmak demekti, onun rızasını, onu kazanmak için peşinden koşmak demekti. Bu işin özü, işin temelidir. Gerisi, gerisi bunun içindir. Teferruattır. Eğer Rabbimizi isimlerinden anlamaya çalışırsak, neden sevmemiz gerektiğini de anlarız, anlamış oluruz. Rabbimizi isimleriyle anlayıp, tanıyıp sevmeye devam edeceğiz inşallah. Allah şehittir buyuruyor deyim. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa hu Allah şehadet eder ki, Allah şahitlik yapar ki ondan başka ilah yoktur, ilah bir tek odur. Kim şahitlik yapıyor? Allah. Eğer kul Allah ile beraber şehadet etmezse, şahitlik yapmazsa iman etmiş olmaz. Allah'a ters düşmüş olur. Neye şahitlik yapması gerekir? Allah'ın bir tek ilah olduğuna, ondan başka ilah olmadığına şahitlik yapması gerekir. Ayet devam ediyor. Vel melaiketür. Melekler de. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik yaparlar ki ilah bir tek O'dur. Ve ulul ilm Bir de kendisine ilim verilmiş olanlar şahitlik yapar. Nasıl yapıyorlar şahitlikleri? Kaimen bil qist Hakkı adaleti ayakta tutarak adilce davranarak o gönül terazisinde onu tartarak bilir ki ilim sahipleri Allah'tan başka ilahı yoktur. La ilahe illa hu. Allah'ın bir tek ilah olduğuna şehadet ederler. Bununla beraber vel azizul hakim. Allah'ın aziz ve hakim olduğuna iman ederler, hüküm verirler. Evet, dosdoğru hüküm verirler ki Allah aziz ve hakimdir. Aziz, bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret, bütün şeref kendisine ait olan zat demektir. Hakim, her işinde bir hikmeti olan, her işini bir hikmetle yapan, her işte mutlaka bir muradi olan demektir. Hiçbir şey boşa değildir, boşuna değildir. Hayat baştan sona öyledir. Hiçbir şey Boş değildir, boşuna değildir. Allah bir kula bir şeyi gösteriyorsa, yaşattırıyorsa, öğretiyorsa, mutlaka orada Allah'ın bir muradi vardır. Kul her anda Allah ile beraberdir. Allah ona, ondan, şah damarından daha yakındır. Ne yana dönerseniz dönün, Allah'ın veci oradadır dedi. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir dedi. Bu durumda her anda bu muameleyi yapan O'dur. Eğer o muameleyi yapıyorsa, bir muradı var, bir hikmeti var yani. Bize düşen nedir? Onun muradını anlamaya çalışmak, görmeye çalışmak. Herhangi bir olay, herhangi bir mesele olduğunda, o her ne olursa olsun, acaba Rabbimin buradaki muradı nedir? Hikmeti nedir? Demek lazım. Bunu diyebilmek için, bunu anlayabilmek için de, elim sahibi olmak gerekiyormuş. Onun için Allah ne buyurdu? Ulul ilm, ilim sahipleri, bunu anlar. İlim sahipleri doğru hüküm verir. Hangi ilim sahipleri? Allah'ı bilenler, Allah'ı tanıyanlar, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanıyanlar, anlayanlar doğru hüküm verir ve bunu anlar. Ve şahitlik ederler ki o zaman Allah'tan başka ilah yoktur, o aziz ve hakimdir. Buna şahitlik yapıp şahadet ederler. Bunun her anda olması gerekir. Her durumda olması gerekir. İster nimet esnasında olsun, ister musibet esnasında olsun. Bu böyledir. Her anda Rabbi ile muhatap olduğunu eğer biri tadarsa, her anda onun huzurunda olur. Onunla beraber olur. Aynı zamanda bu Allah'ın emriydi, ne buyruyordu? Nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Unutmamak için ilim sahibi olmak gerekiyor ve her anda şahit olmak gerekiyor. Allah'ın şehir isminin tecelli etmesi gerekiyor yani. Eğer o isim Allah'ın şehir ismi, şahit ismi tecelli ederse ne olur? Kul her anda Rabbine şahit olur. Rabbinin izzetine, aziz olduğuna, hekim olduğuna şahitlik eder. Bütün isimlerine şahitlik eder. Allah her şeye şahit olandır. Bununla beraber şahit olunandır. O kendisine şahittir. Kullarını da kendisine şehadete davet ediyor şahit olmaya davet ediyor. Birinin mümin, Müslüman olabilmesi için ne gerekiyordu? Kelime-i şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahit oluyorum ki, şahadet ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Muhammed de onun kulu ve resulüdür. Eğer şahit olmuyorsa İstediği kadar bu kelimeyi söylesin şahadet etmiş olmadı. Kelime-i şahadeti söylemiş olmadı. Diliyle söylemek insanı mümin yapmaz, Müslüman yapmaz. İnsanı şahit yapmaz yani. Görmen gerekir. Yani müşahade etmen gerekir. Şahit olman gerekir. Nasıl şahit olmamız gerekir? Allah yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini tesbih eder. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Ama siz onların tesbihinin farkına varamazsınız dedi. Bunu şuurunda olamazsınız dedi. Yani o baş kulağıyla, baş gözüyle bunu göremez anlayamazsınız dedi. Hayal ile, akıl ile düşünmekle bunu anlayamazsınız dedi. Ne yapacağız o zaman? Anlamak için, görmek için, kalp gözünün, kalp kulağının, gönlün çalışması gerekir. Çalışırsa görürüz, şahit oluruz. Her neye bakarsak bakalım, mutlaka Allah ile bakmamız gerekir. Yani orada şahit olmamız gerekir. Allah'ın kudretine, birliğine, güzelliğine, ihsanına, ikramına, imtihanına şahit olmamız gerekir. Şahit olursak, neye bakarsak bakalım muhabbeti alırız. Allah ile beraber oluruz, muhabbeti alırız. Allah ile beraber şahitlik yapmış oluruz. Bu aynı zamanda bize marifetullahi, Allah'ı bilme, Allah'ı tanımayı kazandırır. Bize hikmeti kazandırır. Bununla beraber ne olur? Allah ile beraber bize izzeti, şerefi kazandırır. Kul, Allah ile beraber olduğu kadarıyla, Allah'ı sevdiği kadarıyla, O'na iman ettiği kadarıyla, şereflidir, kıymetlidir, değerlidir. Kul şerefini Allah'tan alır, eğer Rabbini sevmezse, O'na itaat etmez, teslim olmazsa, Rabbine karşı haşiyet sahibi, edep sahibi olmazsa, kıymetini, değerini, şerefini kaybeder. Bir hayvandan farkı olmaz. Dolayısıyla ne buyuruyor ayet-i kerimede? Kendisini dinlemeyenleri, ayetlerini dinlemeyenler için, onlar hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır. Onlar kör, dilsiz, sağırdır. Kulağını kullanmıyor, gözünü kullanmıyor, gönlünü kullanmıyor dedi. Hangi göz? Gönül gözü. Baş gözü değil. Herkes baş gözüyle bir şeylere bakar ama herkes farklı farklı görür. İnsana bakış da böyledir. Mesela Allah peygamberini gönderdiğinde Ebu Cehil de baktı, sahabe de baktı. İkisinin de gördüğü aynı şahıs. Biri, İman ediyor, anam babam sana feda olsun diyor. Öteki onu öldürmek için ne yapıyor? Hayatını ortaya koyuyor. Eğer görmekse aynı görüş. Ama gönül görüşü başkadır. Biri imanla baktı, biri Allah ile baktı, öteki nefsiyle baktı, şeytanla baktı. Mesele neyle? Kiminle baktığımızdır. Eğer Allah ile bütün varlığa, kendimize şahit olursak iman etmiş oluruz. şahadet etmiş oluruz. Kelime-i okumuş oluruz, söylemiş oluruz. Evet, Allah bütün varlığa, bütün mahlukata şahittir. Allah kendi kendisine şahittir. Bizden de şahitlik istiyor, biz de Allah'a şahit oluyoruz. Kudretine, bütün İsmail Hüsnasına her anda şahit oluyoruz. Yaratmış olduğu bütün varlıktaki kudretine şahit oluyor, güzelliğine şahit oluyor, ikramına keremine şahit oluyor. Eğer şahit olursa severiz. Şahit oluyoruz ki. Bütün güzellikler Allah'a aittir. Bütün hayırlar, bütün nimetler Allah'a aittir. Bütün sevgilere layık olan Allah'tır. Kendisine iman edilmeye, kendisinden haya edilmeye, kendisinden haşyet duyulmaya layık olan Allah'tır. Bir tek Allah. Çünkü ilahodur. Şehidallahu ennehu la ilaha illahu Ondan başka ilah yoktur. İlah bir tek odur. Allah'ın ilah ismini anlamaya çalışırken izah etmeye, anlatmaya çalışmıştık. İlah demek sevilen demektir. Sevilmeye layık olan demektir. Aşık olunan demektir. Kendisine abd olunan demektir. Abd olunmaya, aşık olunmaya hayatını onun yolunda harcamaya layık olan demektir. Herkes hayatını bir yerde harcıyor. Yani bu durumda ne yapmış oluyor? Kendini satıyor yani. Hayatını hangi yolda harcıyorsa kendini ona sattı demektir. Onu almak için hayatını sarf etmiş. Kendini sattı demektir. Eğer bir insan kendini Allah'ın rızasından, dostluğundan, cemalinden başka bir şeye sattıysa o kendini çöpe atmış demektir. İnsan kendini evet, Allah'ın rızasından başka, dostluğundan başka, cemalinden başka, Allah'ın nuru olmaktan başka bir şeye kendini satarsa, hayatını harcarsa, o hayatını israf etmiştir, çöpe atmıştır. Çok ucuza kendini satmış demektir. Evet, her şeye şahit olan ve bütün güzelliklerin kendisine ait olduğu Allah şahit olunmaya layıktır. Sevilmeye layık olandır. Kur Allah'a şahit olurken önce kendi üzerinden şahit olmalıdır. Çünkü ondaki bütün varlık, bütün sıfatlar, güzellikler Allah'a aittir. Allah onu kendi nurundan yaratmış. Nefektu min ruhi Ben insana ruhumdan Kendimden nefettim, buyuruyor. İnsandaki görmek, işitmek, bilmek, konuşmak, irade etmek, sevmek, hepsi Allah'a ait. Allah'ın kendisinden verdiği isimlerdir, sıfatlardır. Yani Allah, Besir isminden görmek vermiştir. semi isminden işitmek vermiştir. Alim isminden ilim vermiştir. Bütün isimler böyle. Her ne ki kulda var, hangi güzellik varsa, hangi nimet varsa o Allah'a ait. Allah onu kendinden vermiş. Bu durumda kul kendisine bakarken kendi üzerinden Allah'a şahit olmalıdır. Bendeki her şey Allah'a ait. Ben Rabbime aitim demelidir. Demezse ne olur? Allah buyuruyor diye ayet-i kerimede. De ki onlara, onlar bir yaratan, bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları midir? Sor, cevap versin der. Yani bunu anlamak istemeyen, kabul etmek istemeyenlere sor. Aklını kullansın. Bir yaratıcı olmadan mı yaratıldı? Yoksa o kendi kendini mi yarattı? Cevap versin. Ne diyecekler? Bizi Allah yarattı. Hiç kimse inkar etmiyor bunu, kafir de inkar etmiyor, müşrik de inkar etmiyor. Allah ait kelimede kerimede buyuruyordu, sorsan onlara, sizi kim yarattı, Allah derler, yeri kim yarattı, Allah derler, göğü kim yarattı, Allah derler, size rızkı kim veriyor, Allah derler, söyle onlara, o zaman nasıl gönderiliyorsunuz böyle, neden Allah'tan bir çeviriyorsunuz? Rabbinizi dinlemiyorsunuz, vahyini dinlemiyorsunuz, peygamberini dinlemiyorsunuz. Yani geri zekâliğinin biri çıkıp başka türlü söyleyebilir. Yani işte bir yaratıcı olmadan yaratıldığı diyebilir. Hayvan bile bunu söylemez. Hayvan bile Rabbini hamd ile tesbih eder. Onun için Allah onlar için ne dedi? Hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır. Allah berdir. İyilik edendir. İyilik yapanı sevendir. İyilik yapma özelliğini insana ihsan eden, ikram edendir. Allah saf iyilik, saf güzellik, saf hayır, saf muhabbettir. Eğer bir şer görünüyorsa, bir sıkıntı görünüyorsa bu kulun kendi nefsinden yanadır. İnsanlardan yanadır, nefislerden yanadır. Mesela Allah bütün kullarına, bütün mahlukata yetecek kadar rızkı her sene indirir. Yetecek kadar değil, kat kat fazlasını indirir. Ama insan bunu paylaşamıyor. Allah paylaşın dedi. Açları doyurun dedi. Birbirinize yardım edin dedi hayırda yarışın dedi. Birbirinize ikram etmede yarışın dedi. Ama bakıyorsun biri 10 alıyor öteki de aç kaldı. Allah rızkını vermedi mi? Rızkı indirmiş. Biz paylaşmayı bilmiyoruz. Ormandaki vahşi hayvanlar bile yani bir yırtıcı, bir aslan, bir kaplan, bir av yakaladığında yiyer, geri çekilir. Sonra başka hayvanlar bu sefer çakallar gelip yer akbabalar gelip yer en sonunda karıncalar gelip yer yerdeki hayvanlar gelip yer bitirir yani hepsi paylaşıyor yoksa avı yakarlayan kazanan bu benimdir kimse yiyemez demiyor yiyer doyduğunda çekilir ama insanın gözü doymuyor biriktirir biriktirir yıkar üstüste. Zannedersin ki Allah rezak değildir. İman etmemiş. Paylaşmayı bilmiyor. Allah rızkı indiriyor ama biz rızkı paylaşmasını bilmiyorsak böyle zulüm olur. Yani bütün iyilikler Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsimizdendir. Biz kendimize zulüm ediyoruz. Böyle yapınca ne olmuş olur? Sadece insan kaybeder. Eğer yaratılışın gayesi anlaşılmazsa Allah'a abdolmamız gerektiğini Rabbimizin rızasını dostluğunu kazanmamız gerektiğini anlamazsa kendimize başka hedefler koyarız. Benim hedefim dünyayı kazanmaktır. Ev almaktır. Araba almaktır. Şöyle yapmaktır. Böyle yapmaktır. Deyip başka şeylerin peşinden koşarsak Rabbimizi kaybederiz. Öyle olmuş mu? Öyle olmuş. Her şey ortada. Bunun asıl temeli nedir? Allah'ı sevemiyoruz. Sevemediğimiz, Allah'a iman etmediğimiz içindir. Rabbimizi tanımadığımız içindir. Sevilmeye layık olan bir tek O olduğunu anlamadığımız ya da kabul edemediğimiz içindir. İşimize gelmediğimiz içindir. Allah verdir. Saf, iyiliktir, iyilik yapandır, güzellik yapandır, güzellik verendir, iyilik verendir. Kura hangi muamelede bulunursa bulunsun, o onun iyiliği içindir, o onun rahmetinin sonucudur. Ona hayır olsun diye ona muamelede bulunuyor. Her ne olursa olsun, Allah ayet kerimede buyuruyordu, Siz iyi olun, kötülerin kötülüğü size zarar vermez, nerede olursan ol, sen güzel yap, doğru yap, bütün insanlar kötü de yapsa, onların kötülüğü sana dokunmaz, kötülük derken dünyaya göre değil, ahirete göre, sen Allah'a göre kazandın, ama bütün insanlar güzel yapsa, sen güzel yapmadıkça kazanamazsın. Onun için herkesin önce kendisine bakması gerekir. Nasıl güzelse Allah'a göre güzel neyse onu yapmaya çalışmalıdır. Doğru neyse onu yapmaya çalışmalıdır. Aynı zamanda hayatın gayesiydi. Ne buyuruyordu? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Güzel yapan kazanır. Güzel yapmıyor kaybeder. Yoksa benim kimseye zararım yok. Çalışıp Dünya hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz. Demekle kimse kazanmış olmuyor. Allah ne buyuruyor da ayet-i kerimede? Genişliği, göklerle, yerler kadar, yerle gök kadar olan cennete koşun. Koşanlar cennete gider. Allah yolunda koşanlar. Hayırda yarışın dedi. Hayırda yarışın. Kayırda birbirinize yardım edin, birbirinize destek olun. Şerde, kötülükte, günahta birbirinize destek olmayın, dedi. Kayırda yarışan, cennete koşan kazanır. Hayat her anda bir imtihandır. İmtihan, kazanma imkanı demekti. Allah seni hangi imtihana tabi tutarsa kazanma imkanı verdiği demektir. Kulum kazan, buyurun sana imkan. Bir tebessüm de sadakadır, birini doyurmak da ikramdır, birinin sıkıntısını gidermek de aynı şekilde imtihandır, kazanma imkanıdır. Allah cenneti de cehennemi de insanlarla beraber yaşarken, onlara muamele ederken ikram eder veya kaybettirir. Yani cenneti insanlara yaptığın muameleden dolayı kazanıyorsun cehennemi gene insanlara yaptığın muameleden dolayı kaybediyorsun, cehennemlik oluyorsun. İnsanlara iyilik yaptığında, güzellik yaptığında, gönlünü kazandığında, cenneti kazanıyorsun, o gönüllerden Allah'ın rahmetini kazanıyorsun, sevgisini kazanıyorsun. İnsanı kırdığında, üzdüğünde, zulmettiğinde, hakaret ettiğinde, küçümsediğinde, Oradan da o gönüllerden Allah'ın gazabını alıyor, cehennemi kazanıyorsun. Şartlar ne olursa olsun, durum ne olursa olsun, güzel yapan kazanıyor. Allah'ın hesabını yapan kazanıyor. Tersini yapan da kaybediyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye aleyhissalatü vesselam, Kim bir kulun sıkıntısını giderse Allah da onun sıkıntısını giderir. Kim bir kulu sevindirirse, Allah da onu sevindirir. Kim bir kula ikram ederse, Allah da ona ikram eder. Kim bir kulu severse, Allah da onu sever. Aynı şekilde, kim bir kulu kula zulmederse, onu kırarsa, onu üzerse, yaptığı muamelenin karşılığını görür. Allah seriül hesabdır Allah zuntikam intikam sahibidir İntikamı alır yani o intikamını ondan alır almazsa almazsa Allah hakkı yerine getirmemiş olur onun için kim kime zulmederse bilmeli ki Allah mutlaka onun cezasını verir o zerre kadar olsa bile Allah ayet-i kerimede buyuruyordu zerre kadar hardal tanesi kadar buğday tanesi kadar Yaptığınız hayır olsun, şer olsun. İstersen o göklerde olsun, istersen yerin dibinde olsun, istersen bir kayanın içinde olsun, Allah onu mutlaka karşına getirir dedi. Yani hiç kimsenin yaptığı kendisine kar kalmaz. Yaptığı yanlış kendisine kar kalmaz. Zerre kadar hayır olsun, o boşa gitmez. Nerede olursa olsun Allah onu karşına getirir dedi. Hesabı Allah'a göre böyle yapmak lazım. Yoksa, işte benim gücüm yetti, böyle yaptım. Kimse görmedi, böyle yaptım. Ben kendi kendime, kendimi savundum, kendimi haklı çıkardım, böyle zulmettim. O senin önüne gelir. Ademlerin Rabbi, seni yaratan Rabbin, seninle beraber olan, onunla da beraberdir. Onu mutlaka karşına getirir. Bir insana haksızlık yaparken, önce en büyük saygısızlığı Allah'a karşı yapmış oluyoruz çünkü. Allah onunla beraberdir. Allah'ın onun üzerinde bir muradi var. İsterse onun haberi olmasın. O unutmuş olsun. Allah unutmaz. Evet. Bütün iyilikler Allah'tan Allah berdir. Saf iyiliktir. İyiliği yapandır. Kötülükler kendi nefsimizdendir. Saf iyilik olan Allah sevilmeye layıktır. Eğer biri insanlığını kaybetmemişse, insan olma özelliğini kaybetmemişse, kendisine bütün iyilikleri yapan Allah'ı sevmesi gerekmez mi? Allah'ı sevmez mi? Allah ait kerimede buyurur ki: "Eğer Allah sizi günahlarınızdan dolayı cezalandırırsa yeryüzünde canlı varlık bırakmaz." ...ama günahlarınıza göre size muamele etmiyor, ceza vermiyor. Neye göre muamele ediyor? Kendisine göre, Rahman ve Rahim olarak muamele ediyor, Kerim olarak muamele ediyor, Ber olarak muamele ediyor... ...Hayır olarak muamele ediyor. Onun için sizi varlıkta tutuyor kazanma imkânı vermeye devam ediyor. Son nefese kadar devam ediyor bu. Allah her türlü ikramı yapar. Ama kul eğer bunu kendinden zannederse, kendinden bilirse Allah'a şirk koşmuş olur. Ben yaptım derse Allah'a şirk koşmuş olur. Çünkü dünya imtihan yeri. Allah mali verir, imtihan eder. Alır imtihan eder. Sağlığı vermiş imtihan eder. Alır imtihana tabi tutar. İmtihan, kazanma imkanı yani. Kul da Rabbini unutmazsa bu muameleyi Allah yaptı, ben kazanayım diye bana yaptı. Rahman ve Rahim olan Rabbim yaptı demezse Rabbini unutmuş olur. Birilerini suçlar. O suçladığı her neyse onları Allah'a şirk koşmuş olur. Elbette ki yanlış yapanın cezası, yanlışı kendisine aittir. Ama yanlış kimden gelir, nereden gelirse gelsin, o yine bir imtihan. Yani o yanlışı yapandan önce Allah'ı görmek gerekiyor. O'nun sahibini görmek gerekiyor. Rabbim bununla böyle bana bir muamele bulundu Acaba benim neyi anlamamı istiyor? Neden böyle yaptı acaba? Benim nasıl yapmam lazım ki? Allah'ın muradına ters düşmeyeyim, doğru yapmış olayım, bu imtihani kazanayım demelidir. Dediyse bu kuldur. Yoksa o bir söyledi, o da iki söyledi, hiç Allah yokmuş gibi davranıyor demektir. Allah letiftir. lütuf sahibidir. nuru her zerreye tecelli eden zattır. Nurunun tecelli ettiği her zerreyi nuruyla gören şahit olan zattır. Evet, Allah latiftir, lütuf sahibidir, ikram sahibidir. Bütün varlığa şahittir, lütfuyla Latif isminin tecellisiyle, nuruyla şahittir. Bununla beraber bütün varlığa, mahlukata karşı lütuf sahibidir. Her anda insana lütfedendir. Lütfunu yapandır. İkramını, ihsanını kazanması için muameleyi yapandır. Niye? Kazansın diye. Muradı üzerinde, insan üzerinde muradı gerçekleşsin diye. Yani insan Hazreti insan olsun diye, kendisine ayna, halife olsun diye, kendisine dost olsun diye, güzelliği insan üzerinde tecelli etsin diye. Allah letiftir. Her anda lütfünü ihsan eden, ikram edendir, insana lütfedendir. Letif olan Allah, sevilmeye layıktır. Allah deyince, Aklımıza, gönlümüze gelmesi gereken Allah'ın isimleridir. Bilmiyorsak, bilmiyorsak Allah'ı bilmekten mahrumuz demektir. Ne kadar Allah'ın isimlerini biliyorsak o kadar Allah'ı tanırız, o kadar Allah'ı severiz. Allah deyince gerçek manada Rabbimizi zikretmiş oluruz. Yoksa bilmeden Allah dedik aklımıza ne geldiyse ne kadar geldi halık ismi geldi Allah yaratandır başka yetmez bütün isimlerini bilmen gerekiyor ki ona aşık olabilesin onu sevesin sevmek her şeydir sevmek yaratılışın gayesidir Allah kendisini sevdiği için kendi güzelliğini dışarıda görüp göstermek istediği için varlığı yaratmıştır yaratılışın gayesi bu Allah, insan üzerinde kendi güzelliğini görmek istiyor. İnsanı sevmek istiyor. Bununla beraber insanın kendisini sevmesini, imam zaten sevmek diyor. Sevmesini istiyor. Tanımadan sevemezsin Ne kadar tanıyorsan o kadar seversin. Elbette ki bunun ötesi vardır. Ama merdivenler basamak basamak çıkılır. Başlangıç itibariyle aklını kullanıyorsun, öğreniyorsun, anlıyorsun, düşünüyor, tefekkür ediyorsun. Bunun ütesinde ne var? Bunun ütesinde müşahede var. Şahit olmak var yani. Allah perdeyi aralar, seni şahit yapar, müşahede ettirir. Şahit olmuş bir insan, bir mümin, şeytanın tuzağına düşmez, şeytan ona hile yapamaz. Şeytanı da bölüyor, melekleri de bölüyor. Kabir alemini de bölüyor, kıyamet yerini de bölüyor. Allah göstermiş. Yeri göstermiş, gögü göstermiş. Şeytan buna hele yapabilir mi? Allah perdeyi aralamış, kendini ona müşahede ettirmiş. Kendini ona tanıtmış. Resulullah Efendimiz öyle buyuruyordu. Allah kendini sevdiklerine tanıtır. O zaman bize Rabbimizi tanımak istiyorsak, cemalini müşahede etmek istiyorsak bize lazım olan nedir? Rabbimizi sevmek, kendini sevdiklerini tanıtır. Sevmek için ne lazım? Tanımak, anlamak. Onun için anlatıyoruz, onun için konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Anlaşılsın diye, Rabbimizi anlayalım, tanıyalım, tanıyıp sevelim diye. Sevelim, o da bizi sevsin. Kendini bize tanıtsın gerçek manada. Mesela Allah'ın kendisini kuluna tanıtması kulunun gönlüne göredir. İmanına göredir. Marifetine göredir. Bu dünyada da böyledir, ahirette de böyledir. Anlatırken onu herhangi bir ilimle anlatmıyoruz. Arkadaşlar bunu iyice anlamış olmaları gerekir inşallah. Herhangi bir ilimle anlatmıyoruz. Şu şöyle bir kitapta böyle yazdı onun için ben de bunu böyle söylüyorum demiyoruz. Böyle ilim olmaz. Onu söyleyen o onun bilgisidir. O benim bilgim değil benim bilgimin olabilmesi için, benim marifetimin olabilmesi için benim şahit olmam gerekir, benim müşahede etmiş olmam gerekir. Bizim anlattıklarımız da size ait değil. Size ait olabilmesi için öğrendiklerinizi uygulayıp şahit olmaktır. O marifet size ait olmuş olsun. Mesela, ...Allah bir kulü huzura aldığında... ...O'nun gönlüne göre ona muamelede bulunur... ...O'nun marifetine göre ona muamelede bulunur... ...elbette ki bunun bir de son noktası vardır... ...son mertebesi vardır... ...eğer Allah kuluna herhangi bir isimle muamelede bulunsa... ...diyelim ki rahmetiyle muamele etti... ...O kul Rabbini nasıl müşahade eder... O isim önde göründüğü için sadece göreceği şey rahmettir. Bütün mahlukati ona müşahede ettirse o kul neyi görecek? Sadece Allah'ın rahmetini görecek. Bütün kullarına, bütün mahlukata karşı Allah'ın ne kadar rahman ve rahim olduğunu müşahede eder. Kendi hayatını ona gösterse, kulunun hayatını ona gösterse neyi görür? Saf Allah'ın rahmetle muamele ettiğini görür. Yani ne yana dönersen dönsün Allah'ın rahmetini görür. Bir isimden müşahede etmiştir çünkü. Rahman ve Rahim isminden müşahede etmiştir. Mesela Semi ismiyle Allah tecelli etse, müşahede ettirse bu durumda neyi görecek? Allah'ın her zerreyi nasıl gördüğünü görecek. Hem de bunu kendi üzerinden kendisi görecek. Allah onunla tecelli ediyor ya. O durumda okul nereye bakarsa baksın, neye bakarsa baksın her şeyi müşahede eder. Hem de birbirine karıştırmadan tek tek, ayrı ayrı bir şeyi seyreder gibi seyreder. Yerdekini de, göktekini de, melekleri de, okyanusun dibindeki balığı da. Semih ismiyle müşahede ettirse bütün varlığın sesini birbirine karıştırmadan ne yapar? İşitir. Her birinin ne söylediğini bilir. Bütün varlığın tesbihini duyar, tesbihatını duyar, Rabbini nasıl tesbih ettiğini birbirine karıştırmadan bir kişiyi dinler gibi bütün maksukatı tek tek dinler böyle. Bu durumda neyi anlamış olur? Rabbini semi isminden, Besir isminden, Rahim isminden tanımış olur. Elbette ki bunu ne var dedim. Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli edip, bütün isimleriyle tecelli edip bir de kendini böyle tanıtması vardır. Allah'ın her bir ismini anlamaya çalışırken bir de bu isimlerin bizim üzerimizde olup olmadığına, ne kadar tecelli ettiğine ya da bu isimleri ne kadar kaybettiğimize bakmamız gerekir. Anlamaya çalışmamız gerekir. Eğer bir kul Rabbini müşahede ederse, Rabbi kendisini ona müşahede ettirirse, o kul sadece ...Rabbinden hayal eder. Allah'ın kendisini... ...ne kadar, nasıl sevdiğini görünce... ...buna şahit olunca... ...sadece ondan utanır. İster ki... ...başını yere koysun... ...bir daha başını yerden kaldırmasın. Onun... ...güzelliğine karşı... ...rahmetine karşı... Onun sevgisine karşı başka bir, herhangi bir şey söyleyemez. Rabbim bana azap eder diyemez. Böyle bir şeyi gönlünden geçiremez. Sadece utanır. Korkmaz yani dedim. Korkmaz, endişe etmez. Sadece utanır. ona layıkıyla avdolamadım diye. Layıkıyla onu sevemedim diye. Hakkını takdir edemedim diye. Buna beraber Allah haya sahibidir. Asla kulunun yanlışını yüzüne vurmaz. Eksiğini söylemez. Hatta öyle ki belki kul o anda kendini de unutur. Yaptıklarını da ona unutturur. Ona müsaade etmez. Utanmasına müsaade etmez yani. Sadece ona sevgisini gösterir. Ne kadar sevdiğini, nasıl sevdiğini ona gösterir. Evet, onun için diyoruz. Allah saf rahmettir. Saf hayırdır. Saf güzelliktir. Saf muhabbettir. Saf aşk. onu ifade edecek, onun güzelliğini ifade edecek kelime olmaz, kelime yok yani. Yoksa Rabbim bana azap eder, bana gazap eder diye düşünmek yanlış bir şeydir. Bu doğru bir şey değildir. Kendini ateşe atan biziz, nefsimizdir, şeytandır. Allah bizi kendine davet ediyor, güzel olmaya davet ediyor hayır olmaya, rahmet olmaya davet ediyor, biz kendimizi ateşe atıyoruz, biz birbirimiz için ateş oluyoruz, azap oluyoruz. Dolayısıyla ben böyle bir muameleye layıkım demiş oluyoruz. Güzel yapanlar güzel muamele görmeye layıktır, yanlış yapanlar da kötü yapanlar da öyle kötü, öyle yanlış bir muameleye layık olur. Niye? Tercihi o yapmış. Onun için bütün güzellikler, bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler, bütün şerler size kendi nefsinizdendir dedi. Bunu benden zannetme. Benim sana yaptığım sadece güzelliktir, sadece iyiliktir, sadece hayırdır. Şer, şer senden dedi. Kendi nefsinden dedi. Kendini ateşe atma. Allah varistir. Yani... Hakiki varlığa sahip olan bir tek Allah'tır. Gerisi gerisi Allah bütün varlığı yaratmış ve ona neyi vermişse emaneten vermiştir. Aynı zamanda hangi manaya gelir? Allah senin sahibindir. Senin varisindir. Yani sen Allah'a döndürüleceksin. Allah'a döneceksin. Hiç kimse hiçbir şeye varis olmaz dünyada. Ama ahiret için Allah öyle söylemedi. Onlar cennette varis olacaklar dedi. Cennetin varisidir. Yani cennet gerçekten ona aittir dedi. Onu hak etmiş. Onu kazanmış. Burada kazanmış. Neyle kazandı? İmanı ile, ameli ile, ahlakı ile. Gönlünü cennete döndürmesiyle Cennet gibi cennete layık oldu. Cennet gibi bir gönül cennete layık olur. Gönlün cennete dönebilmesi için orada Allah'ın muhabbetinin olması gerekir. Bir gönül Allah'ın muhabbetiyle dolduysa orası cennettir. O gönül cennet olmuştur. Dolayısıyla hayatıyla Allah'a göre yaşar. Sevdiğine göre yaşar çünkü. Yok gönlünü cehenneme döndürdüyse kinle, nefretle, hasetle, zulümle doldurduysa, hakaretle, dedikoduyla, gıybetle, iftirayla doldurduysa, cehenneme dönmüş bir gönül, cehenneme layık olur. Gönül haline ise, hayatı da odur. Yaşayışı da odur. insanlara muamelesi de odur. Her şeyin gerçek sahibi olan, varis olan Allah, sevilmeye layıktır. Eğer biz onun her şeye varis olduğunu yani her şeyin ona ait olduğunu kabul edersek o da kuluna her şeyi ikram eder. Kulunun her istediğini ikram eder. Onun için cenneti anlatırken orada sizin için istediğiniz her şey vardır. Ne yana dönersen dön, yığınla nimet bitmez tükenmez bir saltanat dedi. Cenneti böyle anlattı. Ve sen oraya varis olursun dedi. İman edenleri, salih amel işleyenleri cennete varis kılan Allah sevilmeye layıktır. Allah karimdir. Yakın olandır. Kuluna kulundan daha yakın olandır. Yani insana şah damarından daha yakın olandır. Bir şeye ondan daha yakın ne vardır? Onun hakikati. Allah, kuluna kulundan daha yakındır. Bu yakınlığı ifade ederken, Allah, insan ile kalbi arasına girer buyurdu. Neden? Her anda ona vahyetmek için, tecelli ediyor oraya. Sürekli, kulun şurası doğru, burası yanlış diyor. Bu senin için hayırdır, bu da senin için şerdir. Seni şöyle şöyle güzel yapman deyip, her anda kuluna vahy ediyor. Ama şeytan da vesvese veriyor. Tercih kula kalmıştır. Ya Rabbini dinler. Rabbi saf hayır, saf güzellik, saf rahmet, saf aşk, saf muhabbettir. Şeytan da tam ters tarafta duruyor. O da vesvese veriyor. Neden böyle olması gerekir? İnsanın kendi tercihini yapması gerekir. Hadi kulum tercih senin diyor. Sana irada vermişim, tercih etme hakkı vermişim, tercih senindir. Tercihli yapasın diye, iyilik budur, kötülük budur. kayır budur, şer budur, güzel budur, çirkin budur. Tercih senendir ama. Sana irada vermişim, iradene müdahale etmem. Sen neyi tercih edersen, onu kazanırsın. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, İman da bellidir, küfür de bellidir. Diliyem iman etsin, diliyem kafir olsun. Tercih onun. Allah imana davet ediyor, insan olmaya Hazreti insan olmaya davet ediyor, kendisine dost olmaya davet ediyor. Ama şer de bellidir. Hayrın dışında kalan şerdir. Güzelliğin dışında kalan çirkindir. Nürün dışında, aydınlığın dışında kalan karanlıktır. Karanlık, şer, kötülük, bizzatihi yoktur bizatihi var olan iyiliktir, güzelliktir muhabbettir, imandır nurdur ama nurun olmadığı yerde ne vardır? karanlık, iyiliğin olmadığı yerde kötülük vardır hayırın olmadığı yerde şer vardır ya Allah ile beraber oluruz Allah'ın güzelliğiyle güzel oluruz rahmet oluruz, hayır oluruz ikram oluruz Aşk olur, muhabbet oluruz ya da tersi olur. Ya da tersi tersinde ne var? Tersinde iblis var, tersinde şeytan var. Ya da iblisle beraber olur, iblise dost olur, iblise arkadaş olur, şeytana arkadaş olur. İblis ateşte, yakıyor yani yakar, seni yakar demektir bu. Ondan uzak dur demektir. Allah guruna, gurundan daha yakındır, garip olandır. Her anda onunla beraber olandır. O, bizimle beraberdir, biz onunla beraber olamıyoruz. Biz onu unutuyoruz. Beraber olduğumuzu, bize yakın olduğunu unutuyoruz. Eğer biz de onunla beraber olursak, onu severiz. Sohbetimizi onunla yaparız. Derdimizi, halimizi ona arz ederiz. Dolayısıyla, ona güveniriz. Endişe etmeyiz. Her şeyin sahibi odur. Varlığı varlıkta tutan odur. O seni korursa, o seni muhafaza ederse, o sana ikram ederse, kim sana zarar verebilir? Ama o vermezse, o seni muhafaza etmezse, kim seni koruyabilir, kim sana verebilir? Kulun buna iman etmesi lazım önce. Bunu anlayıp buna iman etmesi lazım. Onun için mümin emin olandır, güvende olandır. Allah'tan emin olan, Allah'tan dolayı güvende olandır. Allah'a güvenendir. Endişe etmeyendir. Allah'a güvendiği için endişe etmez. Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onun rahmet olduğunu, onun hayır olduğunu, onun Allah'ın sevgisinden dolayı olduğunu bilir. Niye biliyor? Kendisi Allah'ı seviyor da ondan. Biliyor ki onun Allah'ı sevmesi Allah'ın onu sevmesinden dolayıdır. Allah kulünü sevmedikçe kul Allah'ı sevemez. Kur'a düşen nedir? Sevgisine layık olmaya çalışmaktır. Rabbini ciddiye almaktır. Neyi emretmişse onu anlamaya çalışıp gereğini yerine getirmeye çalışmaktır. Ne olur bunun karşılığında? Allah onu sever. İman nurunu onun kalbine indirir. Aşkını, muhabbetini onun gönlüne indirir. Eğer Allah'a dönerse, ya Rabbi sana döndüm, geçmişteki hayatımı bıraktım, yanlışları bıraktım, şimdi sana döndüm. Bundan sonra senin yolunda yürüyeceğim. Senin rızanı kazanmak için, evveli hayatımı kazanmak için, sana dost olmak için, yakın olmak için. Çabamı, gayretimi sarf edeceğim. Sana döndüm. Tövbe yarabbi dediğinde Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Günahlar sevaba dönünce ne olur? Kul bir de bakıyor ki Allah'a aşıktır. Gönlü Allah'ın muhabbetiyle dolmuş. Kim verdi? Allah verdi. Neye karşılık? Senin Allah'a dönmene karşılık. Allah yoluna girmene karşılık. Elbette ki, bunu tek başımıza yapmamız mümkün değildir. Allah ne buyuruyor de ayet-i kerimede? Hep beraber, topluca, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Eğer beraber sarılmazsanız, onu kabul etmez. Niye? Allah'ı dinlemedin de ondan. Ben kendi kendime sarılırım dedim. Allah öyle söylemedi. Beraber sarılırım dedi. Yani bir cemaatle beraber, Allah'a yürüyen, Allah'ın vahyini ciddiye alan, Allah'ın vahyini okuyan, dinleyen, yaşayan, vahyini taşıyan bir cemaat. Her harukarda Resulünü örnek alan bir cemaat. Derdi Allah'ın rızası, dostluğu olan bir cemaat olması gerekir. Yoksa bir şeyler oraya karıştığında o ihlası kaybetmiş, safiyeti kaybetmiş olur. Allah garibdir, bize bizden daha yakındır. Her anda hayrımız için, bize rahmet olmak için, ikram olmak için, kazanmamız için bizimle beraber olandır. Dolayısıyla garib olan Allah sevilmeye layıktır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, biri öldüğünde, o ölüm sarhoşluğu anında bacakları birbirine dolaşır. O anda artık bunun son ayrılış. Yani artık öleceğini anlar. Ruhun bedenden ayrılacağını, ruhun bedenden son ayrılış olduğunu anlar. Daha önce de ayrılmıştı. Ne zaman? Uyurken. O anda buyurdu. Siz onun başındasınız, onunla berabersiniz. Kendinizi ona yakın zannediyorsunuz. Oysa ki biz ona sizden daha yakınız. O anda ben kuruma yakınım. Ona karib olan benim. Sen uzakta durmuşsun bir şey yapamıyorsun. Bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. İşi Allah'a kalmış yani. Dünyada da böyle, ölürken de böyle, ahirette de böyledir. Allah kuruna herkesten, her şeyden daha yakındır onun yakınlığı Allah'ın kuluna olan yakınlığı ne ananın ne babanın ne eşin ne evladın yakınlığıyla ölçülmez. Yakın olan Allah'tır. Dolayısıyla sevilmeye layık olan da Allah'tır. Allah mucibdir Dualara icabet edendir. Bu isimler nüzul sırasına göredir. Allah her şeye şahittir. Berdir. İyilik edendir. Latiftir. Lütufta bulunandır. Varistir. Her şeyin gerçek sahibidir. Garibdir. Yakındır. Mucibdir. Dualara icabet edendir. Hangi duaya icabet ediyor? Neden icabet ediyor? Lütufta bulunmak için. Ona iyilik yapmak için. Onun duasına icabet eder. Elbette ki onun için hayır olmayan duaya icabet etmez ama Allah duayı reddetmez buyurdu. Allah size yakındır. ve buyurdu de ki kullarım sana beni sorarlar ben yakınım. Bana dua eden edenin duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah mutlaka duaya icabet ediyor ama hayır olan duasına diyelim ki duası hayır değil kendisi için istediği ona zarar verir ona şer olur bu durumda bu duayıra deder mi? haşa Allah'ın vaadi var duasına icabet ederim dedi o duasıyla önce ibadet yapmıştır ben senin kulunum sen de benim Rabbimsin mülk senindir senden istiyorum sen benim Rabbimsin demiştir önce kulluğunu yapmıştır Dua ibadetin özüdür buyurdu Resulullah Efendimiz. Onlar dua etmeye tenezzül etmezler. Müşrikler, kafirler, münafıklar, imani olmayanlar dua etmeye tenezzül etmezler. Kulun her anda duada olması gerekir. Rabbini davet etmesi gerekir yani. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a baktığımızda her anda bir duası vardır. Sabah kalkar kalkmaz, ilk işi duadır. Ne buyuruyordu? Beni yeniden dirilten Rabbime hamd olsun. Bana tekrar yeni bir hayat veren Rabbime hamd olsun. Her gün yeni bir hayattır. Gözünü açar açmaz Rabbine hamd ediyor. Yeni bir hayat bahşettiği için. Evet. Kalkıyor, elbisesini giyerken. Elbiseye şükrediyor, elbiseye hamd ediyor. Kapitan çıkacak. Yani yemek yediyse yemeğe hamd ediyor, kapıdan çıkıyorsa, dışarı çıktığı için ne buyuruyordu? Ya Rabbi, çıktığım yerden beni sıdk ile çıkar, beni sadıklardan olarak çıkar, gireceğim yere de beni sıdk ile girdir, sadık olarak girdir. Sana sadakatimi bozanlardan eyleme, sadık ol. bir tek sana sadık olayım. Sadık olan sensin. Sadık, Allah'ın ismidir aynı zamanda. Sadık olan sensin. Kapıdan çıktı. Nereye bakarsan bak, yani her anda Rabbi ile baş başa ve bir dua halindedir. Niye? Rabbi mücibtir de, duaya icabet ediyor da ondan. Kendine güvenmiyor, kendine varlık vermiyor. Allah ile varlıkta durduğunu biliyor. Ve her anda Allah'ın ona bir muamelede bulunduğunu biliyor. O da Rabbiyle olmak için her anda duadadır. Her duamıza icabet eden Allah sevilmeye gerçek manada layık olandır. Aslında bir insan için Allah'tan başka bir şey yoktur. Olmamalıdır. Ne yana dönersen dön Rabbinin vecihi oradadır. Demek aslında bir de bunu buradan anlamak gerekiyor. Neyle muhatap olursan ol, aslında Allah ile muhatapsın. Allah onunla beraberdir. Allah sana senden daha yakındır. Her anda sana muameleyi yapan, imtihana tabi tutan, kazanma imkanı veren Allah'tır çünkü. Bu durumda, kul eğer Rabbini bilirse, tanırsa, anlarsa, bunu böyle anlar. Tevhid budur zaten. Gerisi, geriye kalan bütün insanlar, bütün mahlukat, bütün varlık onun için bir imtihan sebebi, im yani kazanma imkanıdır. O da ne yana dönerse dönsün Rabbinin veçhini, cemalini müşahede eder. Rabbi ile muhatap olduğunu anlar, bunu tadar, bunu yaşar, bunu müşahede eder. Ama her şey adım adımdır. Önce bunu anlaması gerekir, böyle bakması gerekir. Yani, muameleyi bana, bu kullarla Allah yapıyor. Bu, birinci basamağı geçmeden, bunun devamı gelmez. Çünkü onun öyle bir duası olmamış. Bu duadır, fiili duadır. Mesela Resulullah Efendimiz, aleyhissalatü vesselam, dua ederken ne buyurmuştu? Bize duayı öğretirken, demek daha doğru olur, ya Rabbi bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster. Ne var eşyanın hakikatında? Bizim gördüğümüz bu eşyanın hakikatinde ne var ki? Bana olduğu gibi göster diyor. Allah'ın nuru, Allah'ın tecellisi, Allah'ın kudreti. Rabbini hamd ile tesbih eden bir varlık. Önce bakışımızın böyle olması gerekir ki onun hakikatini görmek için fiili duamız olsun. O çabamız, gayretimiz, fiili duamız olur. Evet, Allah hiçbir duayı reddetmez. Kulunun duasına her anda icabet edendir. Kulu neyi istiyorsa onu ikram edendir. Yani bir kul, Hazreti insan olmak istiyorsa onu ikram eder. Hayvandan daha aşağı olmak isterse onu ikram eder. Buyur kulum, sen biliyorsun. Demek hayvan olmayı tercih ettim ol Tercih senindir. Kurundur yani. Duaya böyle icabet ediyor. Hiç kimseyi zorlamaz yani. Evet. Söyledim. Hangi muamele olursa olsun onu Allah'tan bilmelidir. gülü üzerinde seven de O'dur. Eğer insanlar birbirini seviyorsa bir mümin olarak Allah için seviyorsa bu bu sevgiyi Allah'tan dolayıdır. Sevmiyorsa Allah'tan onu alamamış demektir. Onun için Allah sahabeyi anlatırken Allah sizi, kalplerinizi birbirine ısındırdı. Sizi birbirinize sevdirdi. Daha önce siz birbirinize düşmandınız dedi. Siz bütün dünyayı vermiş olsaydınız bunu yapamazdınız dedi. Yani birbirinizi sevemezdiniz. Yıllarca, yüz yıllarca birbirine düşmanlık yapmış kavim. Ama Allah bunu ikram etti. Bunu Allah yaptı dedi. Neye karşılık? İmanınıza karşılık. Kul Allah'ı sevince yani sahabe iman ederken Allah'ı seviyor, Resulü'nü seviyor. Dolayısıyla Allah için seviyor. Dolayısıyla Allah'ın sevdiğini seviyor, iman edenleri seviyor. Allah iman edenleri seviyor, iman eden de Allah'ı sevdiği için iman edenleri de seviyor. Eğer birbirimizi sevemiyorsak iman etmediğimiz içindir. İmanımız kemale ermediği içindir. İmanımız eksik olduğu içindir. İman nuru gönlümüzde harlanmadığı içindir. Alevlenmediği içindir. Alevlenirse ne olur? Kendimizi göremeyiz. Rabbimizi severiz. Rabbimiz için severiz. Rabbimizin sevdiğini severiz. Sırça tekrar ettiğimiz hadisti. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Cennete giremezsiniz. iman etmedikçe. İman etmiş olmazsınız. ...birbirinizi sevmelikçe. Biz de bakacağız. İman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Cenneti hak etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Ölçüsü nedir? Birbirimizi sevmek. Sevmek öyle kuru kurya ben seviyorum demek değildir. Seven, sevdiğini ispatlama nedir? Neyle? Fedakarlıkla, iyilik yapmakla, güzel yapmakla. Yapıyorsa seviyor, yoksa lafla sevmek olmaz. Yani ispatlanmamış bir iddiayı Allah kabul etmez. İmtihan, iddiayı ispat içindir. İmanı ispat içindir zaten. Allah kavi olandır. Güçlü, kuvvetli, gücü her şeye yetendir. Kudreti her yerde, her anda tecelli edendir. Her şeyin kendi kudretinde olduğu zattır. Hiçbir şekilde, hiç kimse, hiçbir varlık, bütün varlıklar hatta bir araya gelse, onun dileğinin dışına çıkamaz. Bir zerre bile dışına çıkamaz. Kavidir, her şeyi ihata etmiş, kavramıştır böyle, kudretiyle kavramıştır. Kimse onun gücünün dışına çıkamaz. Bu durumda akıl sahibi ne der? Benim Rabbime teslim olmam gerekir. Yani Müslüman olmam gerekir. O ne söylediyse o, zaten O'nun kudretinin dışına çıkamam. Herhangi bir şekilde gücüm yetmez. O'nun kudreti her şeyi hata etmiştir, gavidir. O'nun hükmünün dışına çıkmak zaten hiçbir şekilde mümkün değildir. Yani biri bir dağa ipi sarsa, ben bunu sırtıma alacağım dese yapar, becerebilir mi? Beceremez sadece yorulur. Gece gündüz uğraşsa sadece yorulur. Onun için Allah'ın senin için takdir etmediği bir şeyi ne kadar istersen iste, ne kadar çaba gayret sarf edersen et Allah sana takdir etmedikçe alamaz. Rızkın neyse odur. Herhangi bir şeyi yapmak istediğinde Allah sana müsaade etmezse, takdir etmezse onu yapamaz. Yani Allah'a teslim olmak lazım. İnsana düşen nedir? Kendisi için hayır gördüğünün peşinden koşmaktır. Çabasını, gayretini sarf etmektir. Bu ibadet olur. Hayır görmüş çünkü orada. Ama Allah verir veya vermez. Ona orada itiraz etmek gibi bir hakkı da yoktur. Allah veriyorsa hayırdır, vermiyorsa hayır olan odur. Bir şeyi kendimiz için hayır gördük, bunun için çaba gayret sarf etti. Allah ikram etti. Ne diyoruz? Elhamdülillah. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah vermedi. Gene hamd ediyor, gene şükrediyoruz ki Rabbim beni korudu, beni muhafaza etti. Güzel yaptı, güzel yapmış. Ne yaparsa güzel odur çünkü. Evet, Allah kuvidir. Hiç kimse onun emrinin dışında bir şey yapamaz. Emrinden çıkamaz. Dolayısıyla ne olursa olsun, o Allah'ın emriyle olmuş olur. O bir imtiha. Başkasını suçlamaya da gerek yoktur. Eğer muameleyi o yapıyorsa senin her anda Rabbini görmen lazım. Yakınlığını tatman lazım. Evet, Kavi olan Allah sevilmeye layıktır. Allah meciddir. Allah arşa mecid dedi. Şerefli olan Allah ile şereflenen, arş neden meclittir? Allah'ın tecellisiyle şereflendiği için. İnsanda da arş var mıdır? Evet, insanın gönlü de Allah'ın arşidir. Allah nasıl arşa tecelli etmişse bir de insanın gönül arşi vardır. Allah oraya tecelli eder. Allah'ın tecelli ettiği gönül arşına Fuat denir. Fuat. Allah oraya tecelli ediyor. Bir kul, daha doğrusu Allah'ı seven bir mümin Allah yolunda yürüyüp Allah'a dostluğu, özel manadaki velayeti hak ettiğinde Allah onun gönlünde, o Fuat aleminde tecelli eder. Orası onun arşı olur ve kul bu müşahadeyi gönlünden o fuat bölümünden yapar. Aynı zamanda şerefli demek. Allah Kurunu tecellisiyle şereflendirir, cemaliyle şereflendirir demektir. Kurunu kendisini ayna kılan, gönlünü kendisine arş kılan, mecid olan Allah sevilmeye tek layık olandır. Aşık olunmaya layık olandır. Zaten o tecelliden sonra kulda bir şey kalmaz. Kul saf, aşık olur. Allah müsteandır. Kendisinden istenilendir sadece bir tek kendisinden Ya ''İyâken abdû ve yâken estâîn'' diyoruz. Yalnız sana abd oluyor, yani yalnız sana iman ediyor. Yalnız seni seviyor ve yâken estâîn. Yalnız seni istiân ediyoruz, seni istiyoruz. Seni istiyoruz, neden? Çünkü biz senin abdûiz de ondan. Seni seviyoruz da ondan. Sana aşığız da ondan. Onun için seni istiyoruz ya Kenes Dolayısıyla müstaan istenilen ve kendisinden istenilen. Allah'ı Allah'tan istiyorsun. Onunla güzelleşmek istiyorsun. Onun saf nuru olmak istiyorsun, ayna olmak istiyorsun, dost olmak istiyorsun yakın olmak istiyorsun. Bununla beraber her neyi istersen de ondan istiyorsun. Ama mesela sele de istemek demektir. Müsta'an ne demektir? Severek iste istemek, severek, sevdiği için istemek, sevdiğinden istemek. Müsta'an. Yani Allah'ı seviyorsun, Allah'ı sevdiği, sevdiğin için onu istiyorsun, cemalını, rızasını, dostluğunu istiyorsun. Bir de her neyi istersen ondan istiyorsun, gene sevdiğinden istiyorsun. Sen Allah'ı seviyorsan, Allah seni seviyor demektir, sen seni sevenden, sevdiğinden istiyorsun. Bu durumda senin gönlünün de mutmain olması gerekmez mi? Eğer bu benim için hayırsa Rabbim verir deyip emin olman gerekiyor. Bunu benden esirger demen küfür olur, şirk olur daha doğrusu imansızlık olur, sen Allah'ı sevmiyorsunuz ama, Allah'ın seni sevdiğine iman etmemişsin demektir bu, iman etmemişsen senin imanın yok demektir bu, bu demek değil ki sen neyi istersen bunu sana verecek demek değildir, senin için hayrolanı verecek, senin için cennet olanı verecek, senin için kendisine yaklaştıranı verecek, seni insan yapacak olanı verecek. Yok, sana zarar verecekse, o senin hayır gördüğün olsa bile seni ondan korur. Seni koruyor, Vermese seni korudu. Verdiyse, buyrun, bununla kazan dedi, vermediyse seni korudu. Her iki halde de, seni şükretmen lazım, hamd etmen lazım. Eğer Allah'ı tanıdınsa bu böyledir. Tanımamışsa ne olur? Kendin gibi zannedersin verince sevinirsin, vermeyince üzülürsün. Hatta itiraz eder, isyan edersin. Niye vermedi dersin? Onun için şükür, imanın yarısıdır buyurdu Resulullah Efendimiz. Diğer yarısı da sabır. Bir kulun şükredebilmesi için Allah'ın kendisine bütün nimetleri verdiğini kabul etmesi gerekir. Bütün nimetleri kıyas yapmadan yani sen hiçbir varlık değilken hiçbir şey değilken seni Allah yarattı. Önce diledi, sonra yarattı, diledi, sevdi, diledi, yarattı sonra sen kendini bildin. Yani sen kendini bilmeden önce Allah seni biliyordu. Sen yokken O seni diledi. Sevdiği için diledi. Dolayısıyla sevdiği gibi olmanı istiyor. Muradı gerçekleşsin istiyor. Sana hangi muamelede bulunursa bulunsun muradının gerçekleşmesi içindir. Yani onun sevdiği gibi olman içindir. Ama sen yok, benim nefsim böyle istiyor. Ben böyle istiyorum dediğinde Rabbini unuttun. Onun muradını unuttun. Yaratılış gayesini unuttun demektir. Onu görmek yerine insanları görmeyi tercih et. İnsanlar ne der, şu ne der, bu ne der, herkes böyle yapıyor. Peki Rabbinin hesabını yapmak nerede? Onunla beraber olmak nerede? Onun muradını görmek, anlamak nerede? İnsan olmak nerede? Unutun hepsini bu durumda. Allah'tan istemek lazım. Neyi istemek lazım? Abdolmayı istemek lazım. Ya kenabdu ve yyâken estâîn. Allah'tan abdolmayı, aşık olmayı istemek lazım. O'nu sevmeyi, O'nun bizi sevmesini istemek lazım. Gerisi, gerisi hepsi bunun için araç olmalıdır. Abdolmak için araç olmalıdır. Araştır zaten. Evet, müstehan olan, her şeyin kendisinden istenildiği zat, sevilmeye layık olandır. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek olan, verebilecek olan, tek zat olan Allah, sevilmeye layık olandır. Bütünüyle insan ihtiyaç sahibidir. Bütünüyle Allah'a muhtaçtır. Bütün ihtiyaçlarını karşılayan Allah'tır. müsteaan olan Allah'tır. Onun için müsteaan olan Allah, sevilmeye layık olandır. Allah galiptir, gücüne karşı koyulamayandır. Her neyi dilerse, takdir ederse, bütün insanlar, bütün varlık bir araya gelse de, zerre kadar etkilemez, etki yapmaz. Allah'ın kudreti karşısında, gücü karşısında, galibiyeti karşısında her şey mağluptur. Her şey onun karşısında mağlubtur. Eğer biri Allah ile olursa, Allah ile beraber olursa, Allah onunla beraber olursa, Allah peygamberleriyle beraberdir. Onun için her şey, herkes Allah'ın beraber olduklarıyla beraber olduklarına karşı mağlubtur. Allah kiminle beraberse o da Allah ile beraber galip olandır. Önce neye? Önce nefsine karşı galiptir. Şeytana karşı galiptir. Dünyaya karşı galiptir. Evet, Galip olan aynı zamanda kulünü galip olan Allah sevilmeye layık olandır. Allah hafizdir, koruyandır, gözetendir, muhafaza edendir. Kul kendisine sığınırsa kulünü koruyandır her konuda cehennemden sığınırsa onu cehennemden korur yani gönlünü cehennem olmaktan korur varlığın şerrinden sığınırsa varlıktan korur kendisine gazap edilmesinden korkarsa Allah ondan korur her neden Allah'a sığınırsa Allah onu korur muhafaza eder olduğu gibi muhafaza eder bu bütün kulları için böyledir ne buyuruyordu evet, Kutsi hadiste kim benim veli kuluma boğz ederse ona harp ilan eder o bana harp ilan etmiş olur Niye? Çünkü vali olan kuluyla beraberdir de onda Biri ona buzdederse, yani ondan nefret ederse, kim duyarsa, yanlış hesaplar yaparsa, Allah'a karşı savaş açmış olur. Dolayısıyla o mağlup olur, o kaybeder. Bu konuda da Allah'ın kullarının çok dikkati olması gerekir. Veli demek, Allah'ı seven demektir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok seven demektir. Kuru kurya ben seviyorum diyen değil. Sevgisini ispatlayan, ispatlamış olan, Rabbini gerçekten ciddiye almış olan. Evet. Ne buyuruyordu? Velim bana sığınırsa, elbette onu korur. Onu muhafaza eder. Velim bana sığınırsa. Şart koydu oraya. Burayı doğru anlamak gerekiyor. Velim bana sığınırsa, elbette onu muhafaza eder. Onu korur. Buyurdu Kutu Cihadis'te. Bir de, sığınmama hali var. Herhangi bir şeyden, herhangi bir şey deyince, böyle sadece zahiri sorun, sıkıntı, tehlikede, herhangi bir yanlıştan, gördüğü gibi orada bir yanlış var, sana sığınırım ya Rabbi dediyse, Allah onu korur. Hangi konuda endişesi varsa, orada mutlaka Allah'a sığınır. Bazen endişe etmediği gibi bir durumla karşı karşıya gelir, hiç farkında olmadan, sığınmadığı için, bakıyorsun orada, tökezledi. Ayağı kaydı. Düştü yani. Düşer, kahar tabii. Veli de yanlış yapar. Düşer, kahar. Allah kahirdir. Kahredendir. Kahar kahredendi. Kahir hükmünden dışarı çıkılamayan. Bununla beraber insanı kahar yapan insanı kahir yapan kahir ismiyle bile tecelli edip bu isimden insana ikram eden, Kahir. Bu isim neden gerekiyor insanda? Neden gerektiğinde kahredebilmesi gerekiyor? Çünkü düşmanları var da ondan. Eğer onu doğru yerde kullanmazsa cehenneme gider. İnsanları kahretmeye kalkışırsa. Bunlar cehennemi boylar. Ama kahir ismiyle eğer Nefsini kahrederse ona taviz vermez onu kahrederse şeytani kahrederse cenneti kazandır. Tercihi ne onundur. Bütün isimler böyledir. Mesela onu bir de isimleri doğru kullanmaktır. Allah vermişse doğru kullan demiş. Yani göz vermişse onunla hikmetle bakabilir, ayetleri okuyabilir ama onu ve harama da bakabilir. Bütün isimler böyledir. Rahmet bile böyledir rahmet edilmemesi gereken yerden rahmet ederse zulmetmiş olur. Etmesi gereken yerde etmesi gerekiyor. Yani zalime merhameti farklı bir şekilde eğer yaparsa ona zulmetmiş olur. Yazıktır, günahtır, karışmayalım. Olmaz. Cezayı hak ettiyse cezasını görmelidir. Ona rahmet edemezsin. Onun bir siniri var. Eğer çocuğuna fazla merhamet edersen Onu kesinlikle merhametinden dolayı hasta edersin. Hastalanır çocuk. Rahmet hastası, merhamet hastası. Ona zulmetmiş olursun. Bir de bakıyorsun ki, çocuk çocuk olmaktan çıkmış. Evet, Allah kahirdir. Hekmen çıkılamayandır. Kahir ismiyle tecelli eder, kulu düşmanına karşı düşmanını kahredebilsin diye, bu imkanı, bu hakkı, bu sıfatı ihsan eden, ikram edendir. Kahir olan Allah, sevilmeye layıktır. Allah bizi gerçek manada, Kendisini tanıyan, isimlerinden, El Esmaül Hüsnasından tanıyan, dolayısıyla seven kullarından eylesin. Her anda Rabbinin isimlerine, güzelliğine şahit olanlardan eylesin. Rabbinin saf güzellik, saf rahmet, saf iyilik, saf ber, saf hayır olduğunu, saf aşk, saf muhabbet olduğunu anlayanlardan, tadanlardan eylesin. Amin. Allah'ın güzelliğiyle güzel olanlardan eylesin. Amin. Muhabbetiyle muhabbet olanlardan eylesin. Bulunduğu yerde o muhabbeti saçanlardan eylesin. Amin. Etrafına cennet olanlardan, muhabbet olanlardan, rahmet olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi etrafına azap olanlardan eylemesin. Gazap olanlardan eylemesin. Amin. Zahmet olanlardan eylemesin.